Bismillahirrahmanirrahim Hayırlı günler değerli dinleyiciler Deniz Ahmet Taş getiren Muhterem Nurettin Yıldız Hocamla birlikteyiz İslam'dan Hayata Ölçüler Programı için Hocam hoş geldiniz Hoş buldum teşekkür Nasılsınız? ederim Nasılsınız afiyetlesiniz Allah afiyet versin Amin ee, Hocam bugün aile üzerine konuşalım Diye düşünüyorum Yani aile Aile her zaman konuşulacak bir konu. Çünkü sancı var. Ee, İslam ülkelerinde var, memleketimizde var, bütün dünyada var. Aile insanın olmazsa olmazı ama e, oranın derin sancılar içerisine girdiğini de gözlemliyoruz. Hani İslam ailesi e, dediğimiz hadise belki yani mutluluğun değil mi ee, olduğu bir aile olmalı dünyadayken cennetin hazırlandığı bir aile olmalı ama orada da ciddi problemler var İslam ya yani mesela memleketimizde boşanmalar vesaire ee, Kur'an'dan yola çıkarak bu konuyu konuşsak bugün Rum suresi 21. ayet sizin birçok sohbetinizde de ee, üzerinden e, e, konuştuğunuz e, bir ayeti kerime. E, ve vemin ayatihi diye başlayan ayetler serisi var. Onlardan bir Allah tanesi. Allah'ın mucizeleri, mucizeleri mucizeleri büyük diye, Mucizeleri evet, say, şey, okyanuslar evet, denizler dönüyor. Onlardan dünya, birisi de biri de biri aile de aile yani sizin içinizden eşler, zevceler yaratması ve diye devam ediyor. O ayet hocam aileyi demiyor, kadını diyor. Evet. Yani Allah'ın Ömin evet. hayati en halaka lekum min enfusikum ezvajan li teskunu Sizin için eşler, eşler, eşler Yani yaratması. erkeklere hitap ediyor. Sizin için eşler yaratmış olması ...huzur bulun diye... Evet. ...yaratmış olması... O ...bundan sonrasını size bırakayım... <gülüyor> ...yok o, ...yani incelik orada başlıyor hocam... Evet. ...yani aile deyince genelde... ...oradaki eşleri... ...iki taraf içinde anlamak... ...mümkün değil neticede mi ...neticede anlıyoruz çünkü eşi olan kadının eşi oluyor... Eşi oluyor. Yani, ama yani ...ayette bir ince çizgi var... ...o çok önemli... ...erkeklere hitap ediyor... Diyor ...erkeklere sanır. uyarıyor... Bu evet. nimet size yaratıldı diyor O arada erkeklerin dikkatini çekiyor Kadının da dikkatini çekiyor Sizi Allah böyle bir mucize olarak yarattı evet. diyor İsterseniz ayetin bütününü bir e, okuyalım hocam Oradan onun üzerinden Yani bugün o ayeti inşallah, i̇nşallah. E, konuşalım Yani zihinlerimizi yeniden Kur'an ölçeğinde tazeleyelim Zihin kodlarımızı kalp kodlarımızı Yeniden tazeleyelim isterseniz. buyurun Bismillahirrahmanirrahim ee, Hafızsınız <gülüyor> Benim önümde <gülüyor> Kur'an-ı Kerim var Meali de var <gülüyor> <Öyle> Size <gülüyor> Allah babamdan razı olsun Bu ayeti ezberlediğimde 6 yaşındaydım Maşallah, 6 yaşında Allah, buraları ezberliyordum Allah babamıza sağlık afiyet Amin. versin inşallah. Amir, Allah ondan razı olsun Ben isteyerek olmadı ama bir şey isteme yaşında değildim evet. Elhamdülillah Allah razı olsun babamdan Şimdi bir defa Kur'an Allah'ı tanıtma kitabıdır Müslümana imanını Anlatma kitabıdır Kur'an'ı böyle bakıyoruz evet Hangi ayeti Bu Önümüzdeki sayıda altın olukta Siz altın oluğunda yazarısınız Marifetullah Konusunu inşallah Kapak dosyası yapmak Hı. istiyoruz Şimdi siz Kur'an Allah'ı Tanıtma Kitabı deyince hemen aklıma o geldi. Yani dervişin fikri neyse fikri <gülüyor> Yani bu açıdan Kur'an'a bakmak da ayrı bir şey. Yani, yani ve insanın temel işi değil mi hocam Allah'ı tanımak ne yani. Varlık ne denemiz? Varlık Varlık Liyabudun. Evet. evet. Şimdi mesela Nuh Aleyhisselam'ın gemisini anlatıyor Kur'an Kerim evet. Aslında Allah'ı anlatıyor. Evet. İsrail oğullarını konuşuyor e, Allah'ı anlatıyor e, Firavun'un şöyle dedi böyle yaptı diye Firavun'u tanıtan bir ayeti de esasen Allahü Teala'nın kudretini ve bizim nasıl bir Allah'a iman ettiğimizi anlatıyor yani Allah'ı Allah anlatıyor derken Nasıl bir yaratıcıya Allah'la başlamıyor yani ha, Nasıl bir yaratıcıya iman etmemiz gerektiği Negatifini gösteriyor evet. imanın evet. Firavun oluyor, evet. Karun oluyor Nemrut oluyor evet. Yani Negatifliğiyle zaten pozitifini Bulmuş oluyoruz, bulmuş oluyoruz. Evet. Şimdi bir Kur'an Allah'ın kitabı Allah'ı anlatan kitap evet. Müminin kılavuzu evet. Bütün olarak böyle İki Bu ...Sure-i Celile'nin bu ayetleri Allah'ın ayat dediği yani mucizeler evet. dediği özellikle... ...kainat kitabındaki ayetler. ...çıplak gözle bile izlenecek mucizelerini gösteriyor Allah. Evet. Kur'an'ın tamamı zaten Allah'a gösteriyor. Evet. Ama bu ruhum suresinin şu ayetleri evet. çıplak gözle, herhangi bir şekilde dürbüne gerek kalmadan, bir mürşide gerek kalmadan her insanın anlayabileceği şeyleri anlatıyor evet. bu ayetler. Ne diyor? Okyanuslar. Bak şunlara diyor. Evet. Bak şu okyanuslara. Şu okyanusta yüzen gemi batması gerekirken gemi batmıyor. Evet. E bu bir acayip bir kudret. Kökler, güneş, yıldızlar, toprak, dünya. Bunları böyle yaratan var. Bunları yaratan var. Bu büyük mucizeler. Evet. Büyük olaylar bunlar. Çıplak gözle görülebilir şeyler bunlar. Bunlardan bir tanesi de 21. Evet. ayeti. Şimdi yukarıdan aşağıya tekrar gelelim. Kur'an Allah'ı tanıtıyor. Evet. Rum suresinin bu ayetleri çıplak gözle görülecek şeylerle Allah'ı tanıtıyor. Onlardan bir tanesi de insana kendi cinsinden yaratılmış huzur bulacağı eşler vermesi Allah'ın. Ve min ayati en halaka leküm min enfusikum ezvacan. Sizin için eşler yaratması da onun yani ayatındadır. Yaratmasına dikkat evet. çekiyor. Bu eş evet. Allah yaratıyor. Evet. evet. Yani bunu bir Allah'ın mucizesi olarak görün. Görün Demek yani istiyor, bu planlama Allah'a evet Allah'a evet. ait Allah kaderinde size eş yaratıyor Sizin için onu ta bir anne ile babanın birleşmesiyle beraber başlattığı bir projeden size onu takdir buyuruyor Şöyle de bir şey değil mi hocam yani bunu basit bir olay olarak görmeyin Onun için işte ta yukarılardan evet, geldi Yani evet. A ile B'nin evlenmesi görücü usulüyle olmuş ee, ...yok işte tavsiye üzerine olmuş... ...okulda tanışmışlar... ...geç bu felsefeleri ya... Evet. ...kim kimi görmüş de beğenmiş... ...milyonlarca insan görüyor da niye birbirini beğenmiyor kimse... <gülüyor> ...nasıl bir seferde bakıyorsun... ...birden beğenmiyor... ...50 sene bir arada duruyor kimse kimseyi anlayıp beğenmiyor da... ...bir görmeyle niye bu insan bu insana aşık oluyor... Evet. min âyâti... ...en halaka lekum min anfussukum ezvâcen... ...size... Kendi cinsinizden, canınızın aynısından, yaratılış tarzınızdan eşler yaratan Allah. Evet. Önce burada başlıyoruz. İkinci noktası ayeti. Lites günü ileyha. Onlarda. Huzur bulun onlarda. Huzur diye. bulun. Huzur bulun. Onlarda huzur diye Herhalde bu noktayı açacağız biz. Yani oradan diyorum. Yani ondan sonra oradaki mahabeti açalım. Yani meveddeti açalım. İşte liteskül evet. huleyha ikinci ha, nokta. Ikinci. Üçüncü nokta. Ve ceale beyneküm meveddeten ve rahmeten. Aranıza sevgi koydu, merhamet koydu. Evet. Bitti hocam. Evet. Aklı olan, Allah'a iman eden, Kur'an benim kitabımdır diye. Kur'an'a göre yaşayacağım diyen için evlilik formülü çözülmüştür. Evet, işte bu kadar. Evlilikte boyumu uzun. Evlilik formülü. Evlilik formülü. Boyumu uzun. Esmer mi? Annesiyle kaynanasıyla sorunumu var? Bunların hiçbiri... birinci derecede bir konu değil. Evet, bunlar talih konu olarak var. Kaynana sorunu, işte yok şuna yaptı, yok titizdi. Bunlar hep ikinci, beşinci derecedeki konular hep. Bir biz ya şöyle yani beşinci derecede olması gereken konular beşinci derecede var kabul edeceğiz bunu yani, ama birinci e, derecede a, değil. birinci derecede olmaması olmaması gereken, gerekiyor evet. birinci derecede olma çünkü birinci dereceyi Allah koymuş ne evet. bu bir eşleri birbirleri için yaratan Allah'tır evet güzel bitti iyi üstelik sıradan bir yaratma da değil mucizevi bir yaratma bu şimdi A erkeği için ...B kadınını yarattıysa... ...bunun tersten okunduğunu... ...B kadını için daha erkeği yaratmış demek ki... Elbet, evet. ...yani bir şeyin tersinden baktığında... ...öbür tarafını görüyorsun... ...yani erkekler için kadınları yarattım... ...demek kadınlar için de o ya erkekleri erkek, yarattım... Evet. demek. ...yani bunlar... ...ortada muallakta yaratmıyor... ...muayyen yaratıyor... ...bizim kadere imanımız varsa ki var elhamdülillah... Bizim Rabbimizin yaptığı her işte hikmet diye bir şey arayan müminsek öyle olması gerekiyor. Herhangi bir mümin evlendiğinde kendisi için milyonlarca sene önce planlanmış bir şeyin tahakkukunu yapmaktadır. Evet. Bunun için bir hadisi şerifi hep dikkatimizin çekmesi gereken noktada tutmalıyız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çağrıldığı bir düğüne gitmeyen diye bir cümle kullanıyor çağrıldığı düğüne gitmeyen bana asi olmuş olur diyor. Allah Allah. Ya 2000 yani davete yılında... icabet şeyi oradan geliyor. Davete icabetten değil düğüne icabetten. Hı hı. Çünkü yemeğe icabet de sünnet. Evet. Ama birisinin yemeğine gitmeyen bana asi olur buyurmuyor. Evet. Düğüne gitmeyen buyuruyor. Neden? Neden? Neden? Çünkü A ile B'nin evlenmesinden ibaret değil ve minayatihi. Bir kader buluşması gibi. Allah'ın binlerce, milyonlarca sene önce yazdığı bir kader tecelli ediyor. Evet. Bu filanca filancayı sevmiş de, babaları da uygun görmüş de, belediyede nikahlarına kıymış da, böyle biz çocukça düşünemeyiz bunları. Yani biz bir düğünü müthiş bir projenin sahibi Allah olan bir projenin kainat bazı bir projenin ürünü olarak görüyoruz. Bunun içinde bu düğünün taakkuk ettiği evlilik talakla o ayrıldığı zaman arşın sallanacağı sıkıntılı bir durum oluyor. Evet. Allah'ıma tabii o soru geliyor. Yani böyle bir kader tecellisi nasıl oluyor da yani işte bir talakla, bir boşanmayla yüz yüze kalabiliyor orada ee, o insanlar neyi sarsmış oluyorlar Tabii, sorusu e, ondan daha değerli soracağım evet. evliliği bırakalım bir insan mükerrem Allah'ın mahluku o öldürülüyor evet. bu da bir boşanma çeşidi değil mi insanın canı sona eriyor evet. e, o, yani Allah'ın yazdığı kader bizim onu korumakla mükellef olduğumuz imtihan konumuz evet. bunu yasak da yapmıyor Allah boşanmayı yasak da yapmıyor sıradan bir iş olarak da görmüyor Evet. Mümin olarak bunu büyük bir imtihan konusu olarak görmemizi istiyor. Bunun için e, haykırarak diyorum ki yani sesimin çıktığı son noktaya kadar diyorum ki hanım evliliğini Allah için sürdürdüğü sürece mücahidedir. Bu yüzden Allah ona fiili cihat cephede kafirlerle kılıç kullanma görevi vermemiştir. E, cihat olarak evinde oturup ümmeti Muhammed'in iffetini müdafaa edeceği Erkekleri dik tutacağı bir görev vermiştir. Bu yüzden Müslümanların hanımları mücahidedir zaten. Evet. Mücahidedir mantığıyla bakıyoruz. Şimdi ayete tekrar dönelim evet. hocam. Ayet bu Rum suresinin 21. ayeti bir evliliği Allah'ın büyük mucizelerinden biri olarak koyuyor. Ve bunu Allah'ın planlamasıdır diye karşımıza çıkarıyor. Evet. Bir. ikinci önemli bir başlık. ...Allah evliliğin adını koyuyor. Nedir adı? Huzur bulma. Evet. Evlilik huzur kaynağıdır. Dolayısıyla ümmeti Muhammed'in sokaklarında... ...bekarlık sultanlıktır cümlesi kullanılamaz. Evet. Çünkü Allah sultanlığı bir hanımla bir arada bulunmaya... ...nikahlı kadınla bir evde kapanmaya sultanlık diyor Allah. Lites günü ileyha... ...gidin kadınlarda huzur bulun... ...diye kader yazdık Allah buyuruyor... Evet. ...Allah'ın bu sözü bu kadar açıkken... ...bunu da önümüze mucize... ...diye koyarken Kur'an-ı Kerim... ...ve min ayatihi... ...güneş gibi ay gibi... ...büyük mucizelerden biri olarak Allah önümüze koyarken... ...ümmeti Muhammed'in gençleri... ümmet Muhammed'in kızları... ...delikanlıları... ...espri yaparken bekarlık sultanlıktır... ...evleniyor başı belaya giriyor... ...diyemezler... Evet. Göklerle alay edemeyecekleri gibi, güneşe bak ne kadar çirkin duruyor diyemeyecekleri gibi. Allah bu dünyayı vadileri çok düz yarattı, dağları çok tepelik yarattı diyemeyecekleri gibi. Yani Allah'ın ayetleriyle mucizesiyle alay edemeyecekleri gibi bekarlık sultanlıktır da diyemezler. Evet. Asla o, diyemezler. Çok önemli bir. Şey. Niye diyemezler? Sultanlığı Allah bir kadınla bir eve kapanmaya koymuş. Lites günü ileyha. Huzur evliliktedir. Evet. Bütün mücadelesine rağmen evliliktedir. Bu ayeti celile indiğinde ashab-ı kadın boşayanlar vardı. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in evinde aile huzursuzluğu olduğu günler olmuştu. Evet. Ömer bin Khattab radıyallahu anh hanımına bağırmıştı. <gülüyor> Adaletin simgesi olarak. Gelip Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme e, kadınlar şikayet ettiler bu adamlar bizi dövüyor ya Resulallah diye. Yani erkeğin yaptığı şeyler de var... ...dövme ve vesaire... O, evet. Bu ayetler niye delalet ediyor... Efendimiz evet. Aleyhisselam da kalktı... ...bakın, bakın buyurdu... ...erkekler namazdalar ya... ...kadınlarınız gelip bana şikayet ediyorlar... E, ...ben de aile reisiyim... ...ben el kaldırmıyorum... ...kıyamet günü bana yakın olmak isteyenler... kadınlarına el kaldırmasın... Yarabbi ...ya Rabbi evet. ya... ...ay getirip de bir adamın gözüne sokulsa... ...bu kadar büyük tehdit olmaz herhalde... Yani. <gülüyor> Emin olacağım bir insanı buradan fırlatıp güneşin içine atsan evet. Peygamber Aleyhisselam'ın bu mübarek narin tehdidine bak. Bana yakın olmak isteyenler benim ahlakımla ahlaklansın... kadınlarına dokunmasınlar. Ya bundan büyük koruma olur mu ya? Şimdi bu ayetin indiği günlerde bunlar vardı medine'de. Ya bunları niye söylüyorsunuz? Niye söylüyorum? Buna rağmen lites günüleyha Allah buyuruyor. Evet. Onlarla huzur bulun diye diyor. Halbuki lokal bazda yani 365 günün üç tanesinde, dört tanesinde huzursuzluk günleri vardı. Evet. Efendimizin evinde de Ayşe'sinin gergin olduğu günler oldu. Hafsasının gergin olduğu günler oldu. Onun onlara sinirlenip camide kaldığı, mescitte kaldığı eve gitmediği günler oldu. Buna rağmen. Peygamberimizin. Tabi. Efendimiz insan olarak yaşadı. Evet. Şimdiki gibi hayalet bir insan olarak yaşamadı ki fiili, biyolojik bir insan olarak bu evet. hayatı yaşadı. İnsanın yaşamadı. karşılaşacağı bütün problemleri. Sallallahu evet. aleyhi ve sellem. Hasta oldu. Evet. Ee, bunaldı. Açlık çekti. Hanımlarıyla stresi oldu. Neşesi oldu. Güldü, ağladı. İnsandı. Evet. İnsandı. Evet. allah Teala onu meleklerle korudu. Ama koruma bandı içerisinde sıkıntısını da yaşadı. Ki evet. kıyamet günü örneği e, taklit edilemez bir ümmet olmayalım biz diye. Evet. Aksi takdirde e, peygambere zaten kadınları seyce edip durdular hep. E, bizimkiler öyle değil diyecekti Müslümanlar. Kıyamete kadar hiç kimse bu sözü söyleyemeyecek. On bir hanımın sıkıntısını çekerek cennete gitti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Selam. Hatice anamız ona hiçbir sıkıntı çektirmedi, öyle bir rivayet yok. Onun dışındaki diğer hanımları, yani vefat ettiğinde dokuz hanımı vardı efendimizin. Yani yeteri kadar. Hatta kendisine buyuruyor Yusuf'a yaptığını kadınların bana yapıyorsunuz. Buyurdu son saatinde, evet. son saatinde. Evet hiçbir mümin... O zaman o lites günüyü nerede bulacağız Heh, hocam? İşte, işte <gülüyor> nerede bulacağız. Hocam o lites günüyü açarsak biz mümin olarak elhamdülillah açtık kanatlarımızı yükseliyoruz demektir. Onu arıyorum şimdi. Evet. Önce e, bizi dinleyen kardeşlerimizin itiraz edeceği işte ben ama diye... Başı, bizim, ben neler yaşıyorum ha, Bizimki bizimki yani evet. Eşim de değil bizimki <gülüyor> Bizimki evet. diye başlayacakları Şeyleri tahmin ederek söylüyorum Medine bu ayetin Rum suresinin indiği Bu ayetin indiği e, günlerde Medine'de huzursuzluk Vardı bazı evlerde Evet Efendimiz Aleyhisselam'ın evinde vardı bir defa Ya bırak başka eve eve gerek yok Onun evinde aile derdi oluyordu Geçim sıkıntısı oldu Hatta bir süre şey yaptılar değil mi? Peygamberimiz yani Ben kaldı. Ben kaldı yani bir düşünün dedi onlara değil mi? Ya Benimle mi yaşayacaksın? Ayet ne diyor? Evet. De ki eşlerine evet. boşağım siz istiyorsanız babanızın evet. evine göndereyim. Yani bu evet. bu ayet de Kur'an ayeti. Kur'an ayeti. Kur'an ayeti. Evet. Şimdi gerçeği tam anlamamız için ayet-i şöyle bir serum gibi hop gözlerimizden midemize, beynimize, ciğerlerimize indirmemiz için bu hakikatleri anlayalım. Evet. Yani yoksa ya hep hocalar böyle diyor ama bizim karı öyle karı değil diyen adam mantığıyla kalırız mağazallah. Evet. Rabbimiz insan oğluna uymayan bir ilacı yazmaz reçetemize. Evet. İnsanın zaafı da çünkü ha. onun yarattığı bir şey. Şimdi e, bu Medine-i Münevvere'de hayat böyleydi. Aile huzursuzlukları vardı. Buna rağmen Lites günüyle ya. Evet. Bu huzur bulsun bulan diye. ...huzurlu bir hayat yaşayın diye... ...dertlerinizi unutun diye... ...size eşler yarattık Allah diyor... ...yani Türkçe ne diyor bu ayet... ...gidin evinizde rahatlayın bunaldıysanız... Evet. ...diyor... ...insanlar kahveye gidiyor ama şimdi rahatlamak için... ...yani <gülüyor> evet. gece hanım yatsın... ...ondan sonra eve gideyim diye düşünüyor... ...bir sıkıntı var... ...bu sıkıntı nerede... ...bir, bu ayetin indiği zamandaki... ...bütün bu sıkıntılar vardı... ...buna rağmen ayet huzurdan söz ediyor... ...çünkü ayet... ...hayatın... ...genelini tarif ediyor. Hmm. 24 saat baklava yemez ki insan. Patlarsın, çatlarsın... ...baklava düşmanı olursun. Yani... ...huzurun içinde zaman zaman... ...gerginlikler de olacak. Bu, problemler de olacak. Bu... ...hayatın tuzu düzeyinde olmalı. Gerginlik olacak. Tuz kadar ama. Evet. Bir kilo taze fasulyeyi tencereye koyuyorsun... 10 gram tuz atıyorsun. Atmasan yenmiyor zaten. Çok atsan da yenmiyor. Çok atınca da çöpe gidiyor yemek. Evet. Bu sebeple aile içinde tansiyon çıkmaları, inmeleri, nabzın bazen düşmesi, bazen çıkması, o ailenin huzuru için gerekli tuzdur zaten. Hı. Efendimiz'in evinde de oydu. Evet. Ve asabı kiramın evinde de oydu. Yani huzuru besleyen bir şey gibi böyle. Ya yani. Hı sürekli tebessüm eden bir insanın adı sırıtıktır. <gülüyor> evet. Sürekli tebessüm etmez insan. Uyurken veya yerken tebessüm etmemen lazım. Yoksa ağzın açık kalır, ağzın kurur. Evet. Yani sürekli tebessüm değil, tebessüm ağırlıklı bir hayat. Ee. Zevkli olması için. Evet. Yemeğin içindeki tuz kadar, aile içinde de gerginliklerin olmasında hiçbir sıkıntı yok. Bir ee. şartla. Bu gerginlikler mün terbiyesiyle hududunda bırakılacak. Evet. Yani bir erkek hanımına, bir hanım eşine şunu yanlış yaptı. Bunu yapmayacaktı. Biz 20 senelik karı kocayız. Yakışmadı bu yaptığın. Deyebilir. Deye evet. Demeli. Evet. Emle maruf müminler. Yani deme diyor. hukuku olmalı diyor. Hukuk, hata olmasın. Evet. Olacaktır insan bu çünkü. Evet. Olduğu zaman da ...bunu kabullenmeli öbür taraf... ...bu ikazı. Evet. Allah razı olsun. Evet ben bunu hata ettim. Sen de iyi ki... ...ikaz ettin. Bir iki gün... sabre toparlayacağım diyebilmeli. Bu ne olacak biliyor musunuz? Rampada... ...motor tıkanınca bir vites düşüklüğü oluyor... sürati artıyor. Evet. Bir gün bir arkadaşımızla... Yani sevgiyi besleyecek belki. Sevgiyi besleyecek. Bir arkadaşımızın arabasıyla... ...bir yere gidiyoruz. Bir yokuşa tırmandık... ...ee... Arkadaş, Nefesi kesildi araba Arkadaş dedi ki ben dikkat etmiyorum onun kullandığına Bu arabada hata var dedi Ya ne hatası var dedim Ya dedi vitesi yükseltiyorum hala dedi Çıkmıyor rampaya dedi. <gülüyor> Baktım şoför değil arkadaş Meğer evet. yeni heyeliyeti almış Başımızı belaya soktuk dedim Kardeşim yokuşlarda Vitesi Vites düşürülür ki araba bunalmasın Sen delirttin bu arabayı çabuk kenara çek dedim Evet. Şimdi o tabi böyle anlamıyor Vitesi yükseltmeyi e, Yokuş evet. yukarı bir maharet Zannediyor evet. Hayat halbuki zaman zaman Yokuşlarda vites düşürmeyi Gerektiriyor evet. Kadın hamileyken bu vites düşüklüğü Gerekli evet. Kadın iki can taşıyor evet. Lohusayken bire düşür evet. Doğum yapacağı günler sıfıra indir evet. Yani hiç vites, vitese takma O da aynı şekilde ...adamcağız iyi işleri vardı, işten atıldı. işsiz kaldı. İstiz kaldı. Veya işçileri isyan etti. Adam mal ihracat ettiği mal geri geldi. Ya Müslüman değil misin kardeşim? Üç gün görmeyi ver bir şeyi. Vitesi indir. Evet. Hiç vites indirmesini bilmeyen sürekli vites çıkaran birisinin şoförlüğü olmaz. Vites günü Leyha huzur bulasınız... a Allah. Bu hayatın genelinin huzurlu olması içindir. İçindeki bir miktar tuz, evliliğinin beşinci senesinde çocuğun yaptığı bir yaramazlıktan dolayı küçük bir tartışma, sinirlenip de seyahatteyken eşin söylediği bir söz, ya da annesine bir günlüğüne gitti, üç gündür dönmüyor, oradaki akraba kurultayında kaldı. ya Bunları idare edememek, Allah'ın bizi idare etmesini, mağfiret buyurmasını, hatalarımızı görmemesini talep etmemizde ters düşüyor. Sen hataların için hep af istiyorsun Allah'tan. Eşinin hatasına gelince sıfır bağışlama. Bu Müslümanca değil. Onun için bu surenin bu ayeti o Medine'deki ailelerde görülen çatlaklar, huzursuzluklar, bağırmalar. En basit Kur'an'da kaç ayette var kadın geliyor kocasını şikayet ediyor? Mücadele Suresi var Kur'an'da. Benim evet. Mücadele Suresi var. Katasemi Allahu kavlallati tujadiluki fi zawjiha. Allah duyuyor kadın sana kocasını şikayet ediyor. <gülüyor> Subhanallah ne muhteşem bir şey. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in 20. cüzünde e, lites ha, huzur bulun ha diye Allah buyuruyor. E, geliyorsun 27. cüzüne e, kocasını şikayet eden kadını Allah duyuyor diyor. Evet. Ya, bu hayat Kur'an hayatımızın kitabı. Hayal kitabı değil hayat kitabı Kur'an-ı Kerim. Evet. Dolayısıyla hayatın içinde bu kadar Vakalar varken Kur'an-ı Kerim bunları Yok sayıp siz Müslüman oldunuz Müslümanın hiçbir derdi olmaz Hepiniz şimdi ciddi bir şekilde e, Tamam melekleştiniz Buyurmuyor ki allah Teala Bu ağırlıklı olarak Huzur mantıklıdır Senede iki gün beş senede bir gün On altıncı senesinde çocuğunun Düğününde bilmem vesairede Bir sıkıntı çıkar hiçbir, Bunda bir şey yok yani nasılsınız sorusuna biz cevap verirken, e, Ahmet abi nasılsınız dediğimde bir hafta önce bir başınız ağrıdı diye iyi değilim demiyoruz. Tabii. O, o günkü ağrıydı geçti. Elhamdülillah bir derdimiz yok diyoruz. Hatta e, ben sizin bazen ilaç kullandığınızı görüyorum. Normal bu yaşta bunlar normal diyorsun. Of, evet. bir, kanıksıyorsunuz. <gülüyor> ...doğal kabul ediyorsunuz... aks takdirde o hastalığı genelleştirirseniz... niye bu tansiyon ilacını kullanıyorum ben diye... ...dert ederseniz bu sebebi psikiyatrik vaka oluyorsunuz... Öyle, ...evlilikte öyle. de... ...yani evliliğin... E, ...ilk seneleri tansiyonlu senelerdir... ...çünkü birbiriyle tanışma... E, ...birbirinin... ...genelde öyle deniyor hocam... E, ...ilk beş yıl içinde boşanmalar oluyor... ...falan gibi... ...şeyler sabır söylüyor. gereken dönemler... ...mesela ilk ay... Sahte balayıdır, orijinal balayı değildir. Asıl balayı bir ay sonra herkesin karakterinin ortaya çıkmadığı, çıkmaya Çıkmeye başladığı zaman, mi? o zaman erkeğin sabrı, kadının sabrı devreye girecek. Evet. Evliliği biz bir 20 sene, 30 sene veya 50 senelik bir hayat için düşünürsek değmez bu sabır aslen. Ne için ne düşüneceğiz? Ebedi, Ebedi cennette de karı koca olacağız inşallah. Ailece. Evet, evet. Torunlarımız, i̇nşallah. dedelerimiz. Yollar, hepimiz bir arada. Ben de öyle derim hocam. Orada yollar ayrılmamalı. Ya işte i̇nşallah. orayı da gidilecek yer kabul etmeyip. Şu fani dünyada bir apartman dairesinde muhtemel bir on sene midir, on gün müdür? süresi bile belli olmayan bir misafirliği hayat zannedersek e nasıl çekeceğim ben bu çileyi der insan bu bu demek 2 kadınlar sayesinde onlarla iffetinizi koruyarak şehvetinizi söndürerek asıl huzurunuz olan cennete kavuşun Asıl kadın sayesinde cennete kavuş. Çünkü Efendimiz ne buyuruyor aleyhisselam? Salih bir kadınla evlenen imanının yarısını kurtarmıştır diyor. Allah onun yarısını yardım etti ona. Yani yüzde elliye tekabül ediyor kadının hayatımızdaki ağırlığı, ailenin bize yani sağlayacağı. Yani erkeğin demek ki kalp sükûnü, huzuru. E, huzurunda ailenin yeri ailenin, bir başka. Evet. Ailenin yeri başka. Orada da kadın e, Bunu, ana unsur. Ayetin devamına geçmeden bir nokta daha şöyle, şöyle bir şey de hocam yani bu tabi e, Allah bunun için yarattı e, ama yani bu emek verilerek yani Barikatlar kendi başına koydu. Ha, kendi Barikatlar. başına olu veren bir şey değil yani Asla. değil mi evet kendi başına olu veren yani ne var çünkü bu kadar problemli aile var yani sizin dediğiniz gibi ya tuzu mesabesinde e, kalmayan yani o gerilimlerin Tuzdan yemek yapan da var <gülüyor> Tuzdan yemek de i̇şte, var Ve bu çoğalıyor gittikçe Yani oradaki o lites günüğü Neredeyse devre dışı Bırakan evlilikler ortaya çıkıyor Yani o e, Emekte ciddi şeyimiz var Demek ki problemimiz var Ya da nimeti değerlendirememe Şöyle kabul edelim evet. hocam e, Adana ovasını allah Teala tarım için yaratmış Evet Buyurun doyun buradan kullanım demiş. E, orayı kullanmayı bilmeyen... ...aç kalınca ne yapabilir? Evet. Yani Somali'de... Kıvranır. Aç, e, Somali'de açlık var. E kardeşim elinle koca balıkları tutabiliyorsun. Öyle bir yerde yaşıyorlar. Yani evet. elini atsan denize... ...misal olarak söylüyorum... E, ...büyük bir çocuk kadar balık çıkarıyorsun oradan... ...bir aile bir hafta yer onu. Evet. Orada açtan niye ölüyor bu insan? Toprak... ...dört mevsim bitki verebiliyor... ...bir senede... ...evet... ...eknatör yani, bölgesi... ...yani dört kere ekilen yer var ya... ...akşam ekiyorsun neredeyse öbür gün... <gülüyor> ...gidip meyve, bir gün, alıyorsun. meyve alıyorsun... ...böyle bir yerde aç kalmak... E, ha, ...kullanamamak o zaman... Yani ...Allah vermiş sana... Al, ...yani Allah verdiğini kele burada vermiyor... Evet. ...bunu kullanırsan... ...senin olsun diyor... Evet. ...kullanacağız... ...geliştireceğiz... ...namaz cennet anahtarıdır... ...değil evet. mi? Şüphe var mı bunda? Kılabilen için ama... Tabii. ...kılmayan için cehennem anahtarıdır... Evet. ...evlilik de huzur kaynağıdır... ...onu değerlendiremeyen için beladır... Evet. ...çünkü bir nesne... ...değeri kadar da tehlike taşır... Evet. ...yani elinde... Ee, bir kilo demirle dolaşan bir insan mı Hırsıza muhataptır Bir kilo altın, altın açık bir şekilde dolaşan mı Yani bir kilo altınla dolaşırsan Kapalı çarşının önünde 500 tane hırsız etrafında dolaşır senin evet. Yani aile insanlık demek Eşler bizim huzurumuz demek Eşler bizim cennet sebebimiz Demekse eğer Ki böyle inanıyoruz Şeytan da yol kesici olarak devreye girecektir Şeytana ne gerek var İnsan kendisi şeytanlaşır fark etmeden. Evet, Allah Onun için Allah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Şeytan su üzerine tahtını kurar. Bu ne demektir Allah bilir ne buyuruyor? Su üzerine tahtını kurar. Görevlilerini salar ve herkesten rapor alır akşam. Herkes şunu yaptım bunu yaptım şu zararı verdirdim der. İki kişinin arasını açtım karı kocanın arasını açtım ne sen bir tanesin gel bakayım der diyor. <gülüyor> çünkü şeytan çok iyi biliyor ki huzursuz ailelerin bulunduğu bir toplumda camilerin fonksiyonu yoktur. Evet. Okullar bu açığı kapatamaz. Erkekler de kadınlar da Rablerinin iyi kulları olamazlar. Fonksiyonel değildir çünkü. Evet. Bu sebeple yani evet Rabbimiz zites Günü Leyha buyuruyor ama bu böyle gerçekleşti. Bundan sonra siz keyfinize bakın. Buyurmuyor. Madem bu kadar kıymetli, kıymetini bileceksin. E çocuklarımız üstad, onlar da aileye verilmiş bir nimet. Onları daha doğmadan bakımı alıyoruz. Evet. İğnesi, aşısı, bakımı. Zavallı kadınlar dokuz ay çocuğu karnında taşıyor. Ben öyle diyorum kendi kendime. O dokuz senede karnında taşımaktan daha fazla uyumuyor kadın. ...çocuğu büyüteceğim diye... Evet. ...karnındayken uyuyor hiç olmasın... Evet. ...ondan sonra çocuk üstadım... ...bir aylık iki aylıkken... ...yahu kadının gözü uyku, uyku girmiyor... ...vızıltı olsa orada uyanıyor kadın çocuk mu uyandı diye... Evet. ...erkek de bir odada yatıyor falan... yarın işe gideceği için... ...hocam siz erkekleri böyle yapmayın... <gülüyor> <gülüyor> ...yoğun erkeğin evet. işi yoğun... ...şimdi... ...yani çocuk nimet ama korursan nimet... Evet. Mışıl mışıl uyursan o çocuk olmuyor. Hocam Devirlik o zaman de. şey mi yapmak lazım? Bu ayetin ikinci bölümü o meveddet ve rahmet. Ona geçemedik daha henüz hocam. Yani, Hala lites yani günüyle ola, lites yağdayız. Lites günü için yani öyle bir şey de mi veriyor Rabbimiz bize? Yani bu iş teskünü. Oraya geçelim. Evet. Ama lites günüyle yağda bir cümle daha kaldı hocam. O da şudur. Evet Medine'de bu ailelerde huzursuzluklar vardı. Buna rağmen Allahu Teala böyle buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetlerinde aile huzursuzluğundan bahsediyor. Burada böyle buyuruyor. Bu en üstteki hedefi gösteriyor bir kere. Ailenin varlık nedeni huzur bulmaktır. Evet. Ha, herkesin buna bir mesafesi vardır. Mesela namazın gayesi cennettir, değil mi sonunda? Eher namaz kılan Firdevsi hala da 17 numaralı mı alınıyor Hayır, kiminin namaz kadar dolduruyorsun. Yani namazda kimisi kılıyor... ...Rabbiyle baş başa bir ölüm kalmış... ...cennete girmesine. Kimi kılıyor namazda sorunları var. Kimi ee, kılıyor... ...biraz daha karışık. Kimi kılıyor kıldığı namaz için vebale giriyor. Evet. Evlilik de... ...madem huzur kaynağı tıpkı namaz gibi... ...ana gayesi huzur kaynağıdır bunun. Kimisi için... ...süper huzurdur. Adice ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu iki birleşti ne oldu? İnsanlığın ülfet örneği oldu. Çok güzel. Muhteşem bir Vites e, günü ileyha Abdullahoğlu Muhammedle Huveyd'in kızı Kadice arasında ideal oldu. Evet. İdeal oldu. Bitti. Uydu bu. Fatıma ile öyle dua Ali... ederiz biliyorsunuz bu nikahlarda Hazreti Hatice ile peygamberimiz arasındaki gibi yani ona benzesin diye değil mi? Yani hay ideal üstü bir des günü ile hakkuetmişti. Evet. Bu ne tahakkuktur ki vefatından 10 küsür sene sonra efendimiz adını anmaya kıyamıyordu. Ya. Nasıl unuturum onu? Nasıl unuturum onu? Bu ne güzel sözsüz Ya. Ya. Yaşarken bir insanlar ya bir evlilik için, bir eş üstelik için. Üstelik de senden önce evlenmiş, çocuklar doğurmuş, 3-4 çocuk doğurmuş bir kadın. Evet. Ondan sonra sana geliyor. İşte ideal bu. Liteskünü Leyha, huzur evet. bulun bu. Ama bu huzur siyaset olarak vardı efendimizde, aile hayatı olarak vardı, ekonomik olarak vardı. Yani efendimizi dünyasına aldık hadi canamız. Evet. Yani onu kem ve kederden korudu. ...bir makale gördüm... Ee, ...Efendim sallallahu aleyhi ve sellemin... Bu, ...o ile ilgili çok hoş bir benzetme yapıyor... ...dış dünyasını Ebu Talip... ...kuşattı, iç dünyasını da... ...Hatice kuşattı hmm, diyor... Çok güzel. Ee, ...yani iki kuşatılmış... ...şeyin arasında o dönem, arasında, için, o dönem evet. için... ...Efendimiz... ...görevini yaptı... İkisi de aynı senede vefat edince... ...işte Taif'e gidip tesellü... Hüzün, ...hüzün senesi oldu... ...iç ve dış çökmeyi aynı anda evet. yaşadı... ...sallallahu aleyhi ve sellem... ...şimdi Hatice annemiz de, Efendimiz'in örneğinde... ...yüzde yüze ulaştı... ...Fatıma ile Ali de yüzde yüz değil bu rakam... ...çünkü evet. Efendimiz'in müdahale etmesi... ...gereken zaman işler zaman olmuş... Değil mi? Evet. ...yüzde doksan dokuz buçukta kalmış o mesela... ...evet... Efendimiz de yüzde yüzü bulmuş. Yüzde doksan dokuz buçukta kalmış. Öbür sahabinin ki yüzde doksan sekizlerde de yüzde yetmişlerde kalmış. Yani Ömer'in ki yüzde yetmiş beşte kalmış. Misal yani böyle bildiğimiz yani şeyleri. Evet, bizim ee, öyle. Sembolik konuştuğumuz evet. şey. Şimdi burada eğer... ...Hatice annemizle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arasında yüzde yüz oluyor da... ...misal Fatıma ile Ali arasında radıyallahu anhuma yüzde doksan dokuz buçağa düşüyorsa bu... Bu demektir ki yüzde kırklara düştüğü de olur. Eksiye düşünce de boşanma kapısını açmış Allah Teala. Evet. Çünkü bu bir imtihan konusu. Evet ideal lites günüyle hazır ve de duruyor. Onu kimse değiştiremez. Allah'ın koyduğu kanunu evlilikte ana gaye budur. Ama bu gaye herhangi bir şekilde Yukarıda durmayıp aşağılara düşebilir namazda olduğu gibi zenginlikte olduğu gibi hangi zengin servetini sonuna kadar koruma garantisi taşıyor ki her evet. şeyde ideal vardır idealin alt noktaları vardır o zaman hocam tekrar ayete dönelim, Ayet, edelim, dönelim. Evet. Şimdi e, dedik ki Kur'an'ımız Allah'ı tanıma kitabıdır Allah'ın tanıtıldığı bir kitaptır Rum suresini bu ayetleri de Allah'ın çıplak gözle görülecek büyük mucizelerini. Ayat mucizeler demek. Evet. Büyük mucizelerini anlatıyor. Güneşi, okyanusları, dağları, vadileri anlatıyor. Bunlardan bir tanesi de Allahu Teala'nın huzur kaynağı olarak eşler yaratmasıdır diyor. Mümin böyle bakmadıkça Kur'an'a bakamıyor demektir. Evet. Onun için dedik ki mümin bir toplumda bekarlık sultandıktır, denemez. Ben bu kadından kurtuldum boşandım denebilir. Bu erkekten boşandım kurtuldum elhamdülillah denebilir ama bu pozisyon kutsanamaz hiçbir zaman. Evet. Yani bu aslında olmaması istenen, evet, Allah'ın en hoşlanmadığı, en hoşlanmadığı, karşı şey. sallayan diyor. bir şey bu. Evet, bu bu hoş bir şey değil. Evet. Bu sebeple, bu ayetin bu bölümünü anladıkta lites günü leihadan sonra, bu gerekçesiyle beraber Allah bunu anlatıyor ve minalayet en kala kala kum minam füzuk mezvajen lites aslında konu bitiyor gibi duruyor. İki kelime daha var. Ve ceale beyneküm meveddeten... ...ve rahmeten. Ve... O ayata gene atıfta o, bulunuyor değil yukarıdaki mi? Yukarıdaki büyük... ...Allah'ın mucizelerine ve... ...aranıza sevgi... ...merhamet koydu. Sevgi ve merhamet. Sevgiyi biliyoruz. Yani evlilikte sevgi ne demek? Bunu anlıyoruz. Ne demek sevgi? E, duygusal bağ... Ondan sonra e, erkeğin kadının bedeninde, kadının erkeğin bedeninde haz alması, bunun adına cinsellik diyebiliriz, tebessümden zevk alma diyebiliriz, tatlı konuşma diyebiliriz. Adına ne? Sevgi nerede yansıyorsa. Her insanın sevgi, hazzı farklı üstadım. Kimi cinsellikte yüksek oranda zevk alıyor, kimi arkadaşlık hissiyatında. Beraberlikten. İkinci kişim var tek değilim ondan o zevki alıyor. Kimisi destek görmekten zevk alıyor. Kolundan tutuyor gibi oluyor. Kimisi muhabbetten zevk alıyor. Hepimizin yemek zevkleri. Evet, hepsi de birbirini bütünlüyor. Bütününün adı sevgi. Evet. Bütününün adı sevgi. Ve bu sevgimiz hepimizde yemek lezzetindeki farklılık gibi farklı ama. Bunu evet. da unutmuyoruz. Yani ne, yemekte mesela herkes fasulye seviyor diyemiyoruz. Kimi fasulye sevmiyor, turşu seviyor mesela. Aynı onun gibi birbirimizden beklentilerimiz de farklı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah ruhları yaratırken grup grup yarattı buyuruyor. Bir araya geldiğinde insanlar aynı gruptansalar bir arada dururlar buyuruyor. Evet. Ne muhteşem bir şey ya. Yani dostluk ilişkisi kan, kan de... Kan uyuşmazlığı gibi bir şey. Ha, bu ruh yani. uyuşma, uyuşması. Bu var demek ki. Evet. Lera ruaha cünudun mucennedetün. Hadis-i evet. şerifin metni böyle ruhlar küme kümedir. Grup gruptur. Kimi mesela sertlikten hoşlanıyor. Onlar evet. Ömerci taife ediyor orada toplanıyorlar. <gülüyor> Kimisinde merhamet zirve yapıyor. Osman'ın grubu evet. toplanıyor. Evet. ...kimisinde hem merhamet hem şecaat birleşmiş Ali oluyor onlar. Evet. Yani bu Ali'deki bir farklılık değil... ...Ali'nin bir kümeyi temsil etmesinden, bir kitleyi temsil etmesinden kaynaklanıyor radıyallahu Hanım. cemiyen. Bu e, evlilikte de böyle. Yani herkes evliliği aynı gözle göremez. Kimisi ikinci insanın ihtiyacını karşıladığı için görüyordur. Ama bu sevgiden kaynaklanıyor. Kimisi cinsel tatmininden görüyordur. Kimisi konuşmaktan ama hepsinde yüksek oranda bir tane var, bir fark var, gerisi muhakkak var. Evet. Yani mesela bir insan cinsellik açısından seviyor ama bir arada durmak istemiyor. Bununki insani değil ki. Evet. Yani yüzde altmışı diyelim cinsellik oluşturuyordur da yüzde kırkı da diğerlerinden olmalı sadece mesela kadını sadece evde yalnız durmaya korkuyordu. İkinci kişi gelsin evde beraber duralım diye. Yahut da bulaşık yıkayamıyor. Bulaşık yıkayacak bir bulaşıkçı gibi kadını görüyor. Yahut da çalışmak istemiyor. Kocası çalışsın getirsin ters taraftan baktığımızda. Böyle evlilik olmaz. Yani bir penceresi olan eve güneş girer ama yani yeterli aydınlatamaz. Evde her tarafından penceresi olacak. Bu sebeple ve aranıza mevaddeten ve rahmeten aranıza sevgi koydu ve merhamet koydu. Ayetine döndüğümüzde bu incelikler ortaya çıkıyor. Diyoruz ki Allah Teala böyle yarattım buyuruyor. Yani e, büyük mucizelerimizden biri sizin için eşleri yaratmamızdır buyuruyor. Ama işleme noktasını da gösteriyor, yakıtını da gösteriyor bunun. Evet. Bu evet. yakıt nedir? Mevde, sevgi ve, ve merhamet. Ve merhamet. Evet. Demek ki bir ailede Allah'ın bütün bu büyük mucizevi yaratmasına rağmen bu iki yakıt türü olmadığı zaman evet. asla evlilik sürmez. Ya da ya da evliliklerin yürüyüş hızı sevgi ve merhamete dayan. ...bu sevgi ve merhamet... Bunlar emek istiyor mu hocam? İşte evet. bizim Allah'ın yarattığı... ...kaderimiz olan... ...evliliğimizin... ...icrası için yat, sattığı... ...verdiği yakıt da Allah'ın... ...sevgi ve merhamet bizim tüketmemiz gereken şeydir. Evet. Bedelini ödeyerek sevmek... ...bu cümlem çok önemli hocam... Yazı yazsak Demek altını çizecek. Bedelini ödeyerek Demek sevmek. Demek bedeli oluyor sevginin. Hocam bedelsiz ne var bu dünyada? Evet. Bedelini isteyerek ve ödeyerek merhamet göstermek. Evet. Eşlerde bu iki şey kaybolduğu zaman... ...Allah... ...ideal bir hayat için yaratmış olsa da formül tutmuyor. Çünkü evet. Allah... ...hep dedik ya madem böyle yarattı Allah... ...niye eksi noktaya düşüyor evliliklerimiz... ...evlilerden ya biri... Ya ikisi aynı anda e, sevgi ve merhameti bedelsizleştiriyorlar. Bedel olmayınca, bedel ödemeyince de sevgi kısa zamanda tüketiyor diyor. Balayı diyor, orada tüketiyor. Merhamet karşılıktan suistimal görmemek gerektiriyor. Merhamet gösteren merhamet görmeli. Sevgi gösteren sevgi görmeli. Dolayısıyla Neyle problem çıkıyor hocam? Biraz onu tahlil etmek lazım. Mesela Sevginin tükenmesinde, merhametin e, devre dışı kalmasında, e, nerede, hangi kişilik zaaflarımız e, etkili oluyor? Bunun e, erkek tarafından bakılacak ve kadın tarafından bakılacak boyutları var. Evet. Yani sadece... Kadın tarafından bakarsan, sadece erkek tarafından bakarsan bir kaos çıkar ortaya. Yani evet. boşu boşuna taraf e, taraf girlikler. Taraf girlikliği apartmış olur. Evet. Ortak bir isim bulalım çünkü ben sizin saate baktığınızı görüyorum. Yok, daha bir süre, yani, bir var. 7-8 işte, dakika. Var. Yani ben dikkatli konuşayım istiyorum. <gülüyor> konu konu yarım kalıyor yani, sonra. Arada, Şimdi yani. bizi Rabbimiz yaratırken bir hırsla yarattı. Hırs var insanda. Hırs var. Hırs olmasa 7 milyar olmazdı insanlık bugün. Evet. Belki 700 kişi bile olmazdık dünyada. Hırs bizim hızımız aynı zamanda. Evet. Hırs bizim enerjimiz. Yani bugün tıka basa doyan birisi yarın için çalışıyor. Evet. Öbür gün için çalışıyor. Bu hırs evlenince de erkek olarak bende duruyor. Evet. Kadın olarak onda duruyor. Evet. Hiç kimse hırsını kaybetmiyor. Evet. 2 bencillik var. Evet. Herkes de var bu. Üç bir doyumsuzluk yani Allahu Teala'nın verdiğine razı gelme kanaat. Sadece kanaat dediğimiz zaman maaşla kanaat etme. Köydeki tarlanla kanaat etme olarak anlıyoruz. Kocanla kanaat etmek, karınla kanaat etmek de bir kanaat türüdür. Evet. Hatta ...evli bir insan için... ...ekmekle kanaat edip... E, ...pasta almasan da olur... ...dediğimizden fazla... ...bu eşinle kanaat et... ...demek zorundayız. Evet. Belki bu, bu son saydığım nokta... ...ana meşruiyet o zaten. Yani kanaat etmeme arzusu... Hmm. ...erkekte... ...o kadının... ...yetersizliği şeklinde kışkırtıyor. Evet. Bilhassa doğum yaptıktan sonra... ...kadın. Evet. Ve egoistlik, bencillik... ...kendi eksenli olma da buna... ...tam emrettiğim gibi değil... ...istediğim gibi değil... ...mesela erkeklerin temel şikayetlerinden birini... ...haklı haksızlık açısından demiyorum... ...şikayet listesine yazdıklarından biri... ...çok kilolu tembih ettim hala bu kiloda... ...ya bu bedeni Allah yaratmış... ...sen plastik bardak almıyorsun ki... ...şu boydakini istiyorum... ...yirmi sene sonra da o bardak öyledir zaten... Evet. Doğum yaptıktan sonra toparlamadı diyor. E doğumu senin için yaptı. Evet. Yani yeni şekle razı değil. Nişanlıyken 18 yaşında görmüştü onu. 58 yaşında öyle istiyor hala. Evet. Bu erkeğin ihtirası. Evet. Erkeğin ben eksenli hayat anlayışı, tamahı. Ve karşı taraftan beklediği tavizi. Ama 58 yaşında kadın bu şekli alamaz ki. Yani evet. 18 yaşındaki şekli bir daha alamaz İhtiyarlamış çökmüş Kilosu kadar ilaç kullanmıştır belki Serumu almıştır bu kadın Her doğumda bir ölüm yaşıyor Yeniden diriliyor Bu kadından beklentisini erkeğin Abartılı buluyoruz Aynı şey kadın için de geçerli Ben sana nikahlandım Bir odada yaşıyoruz bir evde yaşıyoruz Senin her dediğini yapıyorum Nasıl ben senin her dediğini yapıyorsam Sen de benim karım gibi olacaksın her dediğimi yapacaksın diyor. Şimdi halbuki erkeğin her dediğini yapması kadının fıtratına aykırı. Fıtratına aykırı bir şey. Bunu Avrupa kültürü eşitlik diye bir felsefeyle çözmeye çalışmış. Kendine evet. göre de çözmüş. Herkes eşit olsun dırdır etmesin kimse demiş. E eşit olsun derken et çeşidimiz aynı değil, kaslarımız aynı değil, gözümüz aynı değil, beynimiz beyin yapısı bile farklı kadının Evet. Erkeğinkinden daha farklı. Saç şeklimiz aynı değil. Kıllanma şeklimiz aynı değil. Sesimiz aynı değil. Neremiz eşit bizim? Evet. Sun iyi bir eşitlik üreterek bunu çözmeye çalışıyor. Bunun temelinde nefis terbiyesi yapıp kul olduğumuzu, insan olduğumuzu, aciz ve fani olduğumuzu, karşımızdaki bizim bir imtihanımız olduğunu, ona gösterdiğim merhametin, sevginin karşılığını Allah'tan daha çok bulacağımı, yani fahane dünyada kimsenin kimseden bir şey bulamadığını, tam bulamadığını... ...ama ahiretin her şeyi tam bulma yeri olduğunu bilen bir nefis terbiyesi. Had bilme terbiyesi. Hem karı için hem kadın için hem İki erkek için. için. Yani bu konuda e, anket yapsak, kadınlar arasında yapsak, erkekler arasında yapsak... ...karma anket yapsak, ne yaparsak yapalım... ...evlilik konusunun tek suçlusu olmaz. Evet. Olmaz. Vicdan sahibi hiç kimse bunu sadece erkeğe ve sadece kadına yükleyemez. Ama durduğunuz yer, mesela <gülüyor> evet. erkek koğuşuysa elbette biraz daha gürültülü kadın düşmanlığı çıkacaktır. Şeytan da bunu istiyor zaten. Biz kadınların kocası erkekler mi konuşuyoruz? Erkeklerin hanımı kadınlar mı konuşuyoruz? Allah'ın kullarını mı konuşuyoruz? Evet. Kulluk teknesindeyiz biz. Dalgalar bizi sallıyor. Evet. Bu sallayan dalgalarda teknemiz devrilirse boğulacağız hepimiz. Hepimizin boğulma tehlikesi geçirdiği bir okyanusta. Niye birbirimize kavga edelim yolcular olarak? Evet. Çok güzel. Bu tekne çalkalanırsa hepimiz batacağız. Ailede bir numaralı konu bu Ahmet Bey'in evi. Ayşe Hanım'ın evi değil. Allah'ın kullarının evi burası. Kuluz evet. bitti. Kul terbiyesiyle duran. Eceli sabahtan akşama akşamdan sabaha gelecek bir haberci olarak bekleyen, İbni Ömer'e Efendimiz buyuruyor ya, akşamladın mı sabaha bekleme, evet. sabahladın mı akşamı bekleme. bu mantıklı insanlar hata görmezler. Şöyle yapsak hocam, böyle bir iki dakikamız kaldı. Şimdi bu ayetten yola çıktık bütün bunları konuşurken, yani mesela evlerinde problem yaşayan insanlara bu ayet üzerinde yeniden ...düşünmek şöyle... ...sükûneti düşünmek... ...merhameti düşünmek... ...meveddeti düşünmek ve Allah'ın kulu... ...mantığıyla, mantığıyla düşünmek. düşünmek... ...ben şöyle tavsiye edeceğim... ...şimdi... E, ...bir... ...evlerimizde huzursuzluğu doğal kabul edeceğiz... ...evet olabilir... ...hayalciliğin gereği yok... Evet. ...olabilir... ...ve bunu tuz ayarında tutmaya çalışacağız... ...bir... ...iki... Kesinlikle hiçbir insan kendi sırtını göremez. Kadere aykırı bu. Evet. Arkadan gözlü insan yoktur. Evet. Önümüzü zor görüyoruz. Hatta önümüzü bile çok eğilmeden filan her yerimizi göremiyoruz. Evet. Dolayısıyla erkek ve kadın eğer tuz oranı yükselmeye başlıyorsa sodyum yükselmesi evet. diye bir sorun yaşıyorsa ailede. Çünkü tuz oranı kadar olacak dedik. Evet. Bir bayram akşamı gereksiz yere bir tatsızlık olacak. Sabahin erkek bir çikolata getirip e, zorla da hanımın nazına sokup zorla çikolata. Çikolatan bile işkence diyor bağırsa bile <gülüyor> becerip bunu düzeltecek. Evet. Bu tuz oranıdır. Evet. Fakat baktık ki sodyum oranı yükseliyor. Bu tuz zehirlemeye doğru gidiyor. Şunu yapacaklar. Madem Rabbimiz bize bunu imtihan olarak yarattı ve hakem bulun dedi. Bir hakeme gidelim. Bu hakem senin babam benim babam dayım olursa belki itiraz edeceğiz. Kime gidelim? Ahmed'e, Mehmet'e gidelim ama bir şartla. A Kur'anımız burada yemin ediyoruz ki en aleyhimde sözü de söylerse kabul edeceğim. Tamam. Geri adım atacağım. Ama bunu da Rabbimin hatırı için yapacağım. Evet. Allahu ekber. Allahu. Cihat işte ya. Yani. Evet. 3 ...bizim Anadolu'da şöyle bir barıştırma taktiği vardır. Ağalar, köylüler giderler işte. Evet. Ulan yapmayın çocuklukla biz de böyle yaşıyoruz. Hadi <gülüyor> hadi hadi hadi. hadi dur, de. Yaramazık ya bu ne ya filan. Ya bu o zulmün üstüne bıçakla biraz daha yarayı deşme hareketidir. Yani derdini bir güzel dinle. Her ikisini de hakem olana söylüyorum şimdi. Evet. Her ikisini de dinleyecek. Gerekiyorsa iki gün süre isteyecek ben ek bilgi alayım sizle ilgili diyecek. İkna olacaklar ki bu adam bizimle ilgilendi. Evet. Ondan sonra diyecek ki kızım. Sen bu işte haklısın. Yavrum sen haksızsın. Ama bu seferliğine senden rica ediyorum. Ben hakeminizin madem sen bu konuyu kapat lütfen. Evet. Sen de bir daha böyle işlere karışmayacaksın. Bu konu bir daha evde konuşulmayacak. Ben hatırınız için kapattım sanım hanımefendi. Öbürü de peki ben de özür diliyorum diyorsa emin olun evliliklerinde sevgi ve merhamet yükü artarak devam ediyor. Evet. Bu onların bir tür kamçısı oluyor. Evet. Ama hiç dinlemeden hadi hadi hadi kavga etme zamanımı ya herkes boşanıyor zaten bu zamanda. Demek boşanınla iyi yaptınız demek gibi oluyor. Evet. Bu yanlış taktikler hakeme çok iş düşüyor. Çünkü bu aile konusundaki hakem Kur'an siyasetidir. فَبْعَسُوا حَكَمًا مِّنْ ehli وَكَا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِيهَا Yani bu konuda... Hem erkeğin tarafından, kadının tarafından... bir hakem, bir hakem. tayin edin evet. Allah buyuruyor. İkisi bir hakemde birleşiyorsa sıkıntı yok. Evet. Mesela Ahmet Taş getiren abinin hakemliğine razıyım ben. Hiçbir sıkıntı yok. Fakat hakemler de bu işi Allah için ibadet mantığıyla yapmalı. Evet. Yani... He geldi tamam hadi güle güle tarzından olmamalı. Ben... Bu tuzun tuz fazlalığının diyelim biz buna, sodyum fazlalığının. Hı, o iyi bir örnek oldu. Gelecekteki aşkları olacağını yüzlerce olayda gördüm hocam. Evet inşallah. Yani yüzlerce olayda gördüm böyle radyo şartlarında anlatılmaz farklı şeyler de karşıma çıktı. Evet. Mesela hiç unutmuyorum Miskolca'da bir aile beni bir gün çağırdılar. Ee, ben de gittim, o hatta ailece gittik. Selamünaleyküm aleyküm selam... ...küçük bir bebeği getirip önüme koydular... ...bunu tanıyor musun dediler... ...yok dedim... ...bu senin barıştırdığın ailenin ürünüdür... ...bu çocuğa senin adını koyduk... Hmm. ...ve hep, her gün sana dua ediyoruz dediler... ...çok mutlu oldum hocam... Evet. ...ama iki üç gün beni uğraştırdılar da... Öyle değil mi? Evet. ...bu sebeple... ...hakeme çok iş düşüyor... ...anne babalara kışkırtıcı olmama işi düşüyor... Bir de bütün müminler bu Kur'an bizim kitabımız değil mi diye şu ayeti bir kere daha okumamız görevi düşüyor. İnşallah. Hocam çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Değerli dinleyiciler e, İslam'dan Hayata Ölçüler programında Nurettin Yıldız hocamla e, Rum suresi 21. ayeti konuştuk. Aileyi konuştuk. Meveddeti rahmeti konuştuk ve aile içinde huzuru e, konuştuk. E, aile saadeti diliyoruz e, dinleyenlere.